Hayırlı akşamlar arkadaşlar sesim geliyor herhalde gayet güzel evet bu akşam iki tane Hint dininden bahsedeceğiz böylece. Hint dinlerini tamamlayıp Çin dinlerine geçeceğiz. Önümüzdeki hafta için. Öncelikle Cainizm sonra da ee, Sih dini bahsedeceğiz. Arkadaşlar Geçen hafta ve belki hafta konuştuğumuz e, Hint dinlerine devam ediyoruz. E, Hint dinlerinin ortak bazı özelliklerinin olduklarından bahsetmiştik. E, i̇şte e, bu dinlerde de bugün konuşacağımız dinlerde de bu özellikleri e, göreceğiz. Bazılarının devam ettiğini, bazılarının e, değiştiğini e, fark edeceğiz. E, Cainizim, her ne kadar e, kendileri sonsuzluk e, eskiden beri, başlangıçtan beri var onu bir bakayım sesimi açabilecek miyim? Şu an nasıl sesim? <gülüyor> evet. E, hocanın acemiliğine denk geldi. Sesimi açayım derken e, üzerine tıklamışım. Kapanmışım. Tamam. Anlaştık. E, ne dedik? E, Cahilistler kendilerinin başlangıçtan beri var olduklarını, kendi dinlerinin başlangıçtan beri var olduğuna İnanırlar. Ancak muhtemelen e, milattan M.Ö. 850 yıllarında ortaya çıkmış bir dini gelenek. Hindistan'da doğmuş bir dini gelenek. E, geçen hafta gördüğümüz Budizmin M.Ö. 6. yüzyılda doğduğunu düşünürsek aşağı yukarı bunun e, ondan e, 300 yıl daha eskiye e, gittiği hakkında e, bir yargıya varabiliriz. E, Jainizmin kurucusu olarak Mahavira e, bilinir. E, ancak e, Cainistler e, Mahavira'dan önce de Cainizmin olduğunu e, iddia ederler. E, işte, e, Mahavira'nın Cainist prensipleri yeniden ortaya çıkartan, yeniden keşfeden bir şahıs olduğunu e, ifade ederler. Mahavira'nın da yaşadığı dönem aşağı yukarı Buda'yla e, aynı dönem olduğu e, düşünülmektedir. Bu konuda net bir bilgiye sahip değiliz. Jainistlerin e, lideri Mahavira e, Buda gibi e, bir Hindu aileden dünyaya gelmişti. E, aynı Buda gibi bir yöneticinin oğluydu. Yani, şatriya sınıfına mensup birisiydi. Ee, ve e, e, bu sınıfın mensubu olarak e, dinini yaşarken e, bazı e, şeyler geliştiriyor ve böylece Cainizm diye müstakil bir din şeyin içerisinden doğmuş oluyor. Ee, biraz önce bahsettiğiniz gibi pek çok özellikleri birbirine benziyor Jainizmle ile ee, Mesela İkisi de e, me, e, mevcut e, Hindu öğretisine Brahmanik Hindu öğretisine tepki olarak doğuyorlar e, ve ikisinde de Cainizm'de de Budizm'de de inkarnasyon e, şey var reinkarnasyon e, doğru ama şatriya yani e, Yönetici sınıfına mensup bir ailede doğduğunu söylüyorum Şaziye Hanım. Ee, yani şey değil. E, başka bir kastan, mesela köylü kastından birisi değil. Ee, şey. Kışatriye biliyorsunuz yöneticiler ve e, şeyler. E, savaşçıların mensup olduğu e, bir e, kast. Dolayısıyla e, yani e, hem idareci, yönetici olması babasının hem de kışatçı olması normal. E, evet e, arkadaşlar Jainizm, e, Budizm'den farklı yönleri de var tabii ki. Özellikle Buda'nın hayatındaki o hikayeyi hatırlarsanız, da ilk başta e, lüks bir hayat yaşıyor, dünya ile dolu bir hayat yaşıyor. Şimdi zannedersem alt sınıf derken e, bu kast manasında bir sınıf değil. Biliyorsunuz farklı yönetici katmanları var. Bir ülkenin işte ne bileyim e, cumhurbaşkanı var, başbakanı var, bakanları var, işte valileri var, e, kaymakamları var. Onların altında müdürleri var. Yani bunların hepsi yönetici. Ama işte e, bir cumhurbaşkanıyla bir işte ne bileyim nüfus müdürünün şeyi aynı değildir. Statüsü aynı değildir. O manada bir alt sınıf e, ifadesi olsa gerek. E, şimdi ne demiştik? Bu da, bu, bu da e, lüks e, dünyevi bir hayatta aydınlanmayı bulamayınca e, kaçıyor ve ne yapıyordu? E, e, asketik bir hayat yaşıyor. İnzivaya dayalı, e, kendi bedenini cezalandıran, bir hayat yaşıyordu. Yine aydınlanamayınca orta yolu bulmaya çalıştı ve o orta yoldayken aydınlanmayı gerçekleştirdi. Yani e, bu da e, insan oğlunun kurtuluşunun orta yoldu, yolda olduğunu söylüyor. Ama Mahavira ise kurtuluşun asketik bir hayatta, dünyadan elini eteğini çekmiş bir hayatta olacağını ifade ediyor. Bu açıdan Budizm'den farklılıklar arz ediyor eğer dini dinini temsil eder diye sorarsanız buna şiddetsizlik diyebiliriz şiddet kullanmamak şiddete karşı olmak veya işte başka canlılara zarar vermemek Ahimsa prensibi dini özünü temsil eder Evet Aynı şekilde kast sistemini de eleştirmişlerdir. Yalnız burada kast sistemini eleştirmeleri demek e, dünyaya tekrar tekrar gelme prensibini reddediyorlar demek değildir. E, ayrıca e, karma inancını da reddediyor değiller. Sadece e, işte bir kastın var olduğunu ve o kast içerisinde insanların mahkum olduğunu kabul etmiyorlar. Evet. E, Rivayete göre Mahavira bir idarecinin oğlu. Annesi oğluna hamileyken bazı rüyalar görüyor ve durumu ailenin durumu hızla iyileşiyor, güzelleşiyor. Sonra Mahavira. Hayır, ahimsa sadece şeye ait bir prensip değil değerli kardeşim. Hint dinlerinin hepsinde ahimsa var. Mesela Budizm'de de ahimsa var. E, Cainizm'de de var. Ancak e, Ahimsa e, Cainizm'de e, dini temsil edecek en önemli öge olarak karşımıza çıkıyor. E, yoksa e, Budizm'de olmadığı manasına gelmiyor. Ne dedik? Mahavira evleniyor. Çocuk sahibi oluyor. E, işte, e, ama hayatında bir boşluğun var olduğunu düşünüyor. 30 yaşına geldiğinde Anne babasını da kaybettikten sonra Mahavira eşine ve çocuğuna veda ederek her türlü sahip olduğu her şeyi terk edip inzivaya çekiliyor. Bu hikayede de göreceğiniz gibi Buda'nın şeyine bir benzerlik var. Buda da işte eşini ve çocuğunu terk edip gidiyor. Buda kaçarak gidiyor ama burada işte veda ederek gittiğini görüyoruz. Yani benzerlik bu evet. E, yalnız benzerlik arasında şöyle bir fark var. E, Mahavira veda ederek terk edip gidiyor. Bu da ise kaçarak e, gizlice ayrılıp gidiyor. Ve kurtuluşu gerçekleştirmek için Mokşe'yi gerçekleştirmek için asketik bir yol seçiyor. Arkadaşlar e, e, Mahavira'nın e, seçtiği yol Mümkün olduğunca dünyadan elini eteğini çekmek, dünya ile bağını koparttı bir yol olduğu dikkatimizi çekiyor. Herhangi bir canlıya zarar vermemek, onu yaralamamak gerektiğini söylüyor. Bundan içinde, bunu gerçekleştirmek için de yürürken belki bazı canlıları ezerim korkusuyla yürüyeceği yolu süpürdüğü rivayet ediliyor. Mesela e, tabii o zaman bizim şu anki çeşmelerimizden akan musluk suları gibi sular olmadığı için e, belki içtiğim suyun içerisinde bazı canlılar vardır deyip e, onları yutmamak, onlara zarar vermemek için o, o suyu süzerek içtiği vaat ediliyor. E, şeye gidiyor, aşırılığa gidiyor. Mesela bedenini cezalandırmak için aç kalıyor. Bedenini cezalandırmak için e, kıyafet giymiyor. E, mesela soğuk e, yerlere gidiyor. Soğuk yerlerde yaşıyor. E, sıcak yerlere gidiyor. Sıcak yerlerde yaşamaya çalışıyor. E, böylece bedenini terbiye ediyor. Bedenine e, direniyor. Bedenin isteklerine direnmeyi, e, direnme kabiliyeti e, geliştiriyor. İşte yazın en sıcak yerlere, kışın en soğuk yerlere giderek çıplak durmaya çalışıyor. Evet. Nefis terbiyesi. Ee, yine e, şey e, mesela o kadar kendisini bu işlere veriyor ki e, işte meditasyon yaparken e, ateş e, ayaklarının altında veya işte yakınında bir yerde ateş yakılıyor ve ateş ona e, değdiği halde e, ateşi fark etmiyor. E, eminim sizin de dikkatiniz çekmiştir. Hazreti Ali'nin ayağına e, ok saplandığı zaman e, na, e, o okun çıkartılması için namaza durduğu e, olayı anlatılır bizim geleneğimizde. E, kendisini namaz esnasında o kadar kaybeden e, bir e, ibadet anlayışına sahipmiş Hazreti Ali. Benzer bir şeyi biz e, Mahavirada da görüyoruz. Arkadaşlar bu şeyin arkasında, bu bakış açısının, bu hayat tarzının arkasında şöyle bir inanç atıyor. Tabiatta var olan her şey bir yaşama sahiptir. Bir cana sahiptir, bir ruha sahiptir. İşte bundan dolayı biz o şeylere, varlıklara şiddet uygulamamalıyız. Onlara zarar vermemeliyiz. Evet. Bunu o derece ileriye götürüyor ki rivayete göre e, yediği şeyler e, yani bir şeyleri yersem bu yediğim şeyler e, işte o e, varlıklara zarar verecektir e, diye düşünerek e, kendisini aç bıraktığı bile rivayet ediliyor. Ancak e, gerçek şeyi gerçekleştirdikten sonra aydınlanmayı gerçekleştirdikten sonra. Ee, i̇şte e, bu şey hayatını e, aşırı münzevi hayatı terk edip insanların arasına dönüyor ve insanlara e, şey yapıyor. E, nasıl diyeyim? E, i̇şte bu bilgileri öğretiyor. İnsanları terbiye etmeye başlıyor. Biraz önce bir arkadaşımızın da ifade ettiği gibi e, işte e, kendisine saldıran e, köpeklere, e, onu ısıran köpeklere direnmiyor işte o köpeklere zarar veririm şeyiyle. Aslında bu aşırı üst düzey çevrecilerden bahsettiğiniz Hatice Hanım. Ben bunlarla alakalı birkaç belgesel izledim. Hayatını başkalarının artıklarıyla devam ettiren, büyük şehirlerde böyle yaşayan insanların var olduğunu gördüm. Muhtemelen bunların sayısı e, artarak devam ediyor herhalde. Evet. E, daha sonra arkadaşlar e, onu takip eden insanlara rehberlik yapıyor. Ancak onun peşinden giden insanlar ise mesela kendilerini korumak için böyle saldırgan hayvanlara karşı korumak olsun, işte hayatlarını devam ettirmek için yemekle alakalı şeyler de onun kadar ileri gitmemişlerdir. Dolayısıyla Mahavira bir zirveyi temsil ediyor. E, pratikte bu insanlar vejeteryandır. E, herhangi bir hayvani gıda tüketmemeye çalışırlar. E, ve mümkün mertebede hiçbir canlıya zarar vermemeye çalışırlar. E, işte eğer e, bir tarlada veya bir çayırda gezersem bu esnada bazı canlılara zarar veririm korkusuyla e, Buralara gitmezler. Dolayısıyla biraz önce Hayriye da dediği gibi zirai e, işlerde de çalışmamışlardır. Çünkü siz kazmayı toprağa vurduğunuz an toprağın içerisinde bazı canlılara zarar verebilirsiniz. E, bunu yapmamak, bu zararı vermemek için e, ziraatla uğraşmadıkları da e, bize anlatılmaktadır. Hatta daha da ileri giderek belki işte e, nefes alırken e, aldığımız nefesle birlikte bazı gözle görünmeyen küçük canlılar e, bizim e, işte e, nefes aracılığıyla vücudumuza girer ve zarar görürler diye ağızlarına e, bu hastanelerde kullanılan maskelerden taktıkları da e, biliniyor. Bu bu geleneği sürdüren bazı e, caynalarda e, var olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Arkadaşlar, Mahavira'nın öğretisine göre e, bu dünyada madde ve ruh vardır. Yani e, mat, e, biz hepimiz ruhtan ve maddeden, evet e, doğru, e, madde ve ruhtan ibaretiz. E, maddi beden e, değersizdir. E, manevi beden ise, çok, manevi, ruh ise, manevi olan ruh ise e, değerlidir. Şimdi e, bizim bedeni, bu maddi bedenimizde e, ruhumuzun arasındaki ilişkiden pek çok e, acı e, doğmaktadır. E, bu hayat bizi e, acı çekmemize yol açmaktadır der. Peki nasıl e, bu acılara son vereceğiz? E, ruhumuzun bu maddeden bu bedenden özgürleştirilmesiyle biz bu e, şeylere acılara son verebiliriz diye öğretir e, şey Mahavira. Aynı şekilde e, Hint binlerindeki genel e, kabul üzere karma'yı kabul eder, yani insanların yaptıkları işlerin onların hayatlarını belirlediğini kabul ederler ve e, bir sonraki hayatta tekrar dünyaya gelmeyi, e, yeniden e, bir vücuda e, girmeyi de kabul eder Jainistler. E, Cain, Evet. Ee, Peki kurtuluş nasıl gerçekleşeceğiz? Nasıl biz bu acıları sonlandıracağız? Ee, arkadaşlar e, mesela Budizm'de de olduğu gibi kurtuluş e, dua etmekle veya e, ibadet etmekle gerçekleşmez. E, aynı Budizm'deki gibi Cainizm'de de Tanrı fikri çok şey değildir yer yoktur. Tanrı'dan bahsedilmez e, şey olarak. E, e, yani varsa da Tanrı'lar uzaklardadır. Uzaklardaki e, gezegenlerde oldukları e, kabul edilir. E, Mahavira e, işte e, kişisel bir Tanrı, mesela Budizm'de de olduğu gibi kişisel bir Tanrı'dan Bahsetmez kişisel bir tanrıya inanmaz. Ancak daha sonra gelen bazı e, takipçileri onun tanrı olduğu hakkında e, görüşlere sahip olmuşlar ve onun e, ona ibadet etmiş olsalar da bu caynizim için kabul edilebilir bir şey değildir. E, Mahavira e, önemli bilgilerden bir tanesi olarak kabul edilir. E, arkadaşlar. E, E, Sanskritçe yazılmış yani eski Hint dilinde yazılmış e, kutsal metinleri var. Bu kutsal metinler e, günümüz e, dillerine tercüme edilmişlerdir. Ama çok e, hepsi tercüme edilmiş e, olmamakla birlikte bazı tercümeleri vardır. E, günümüzde yaşayan Jainistler yine mi sesim kesik geliyor? Şu an bilmiyorum nasıl. Tamam. Arkadaşlar, Jainistler e, e, biraz önce dediğim gibi e, işte e, tabiata e, bağlı, e, bu dünyaya bağlarını kopartır bir şekilde yaşamayı e, düşünüyorlar. Bundan dolayı iki farklı Cainist mezhebin ortaya çıktığı görülüyor. Bu farklı mezheplerin e, arasında e, şöyle bir e, farktan bahsedebiliriz. Bir tanesi e, insanın en tabi halinin dünyaya geldiği hali olduğunu düşünür ve insanların e, kıyafet giymeden çıplak bir şekilde yaşamalarını savunur. E, bunlara gök giyenler manasına... E, işte, Digambara adı verilir. Ee, yani bunlar e, kıyafet giymezler. Yalnız söyle anlaşılmasın. İnsanlar şey değil. E, e, bu insanlar toplumda böyle kalabalık yerlerde böyle dolaşıyor değiller. Zaten hatırlayacaksınız bunlar toplumdan uzaklaşan, toplumla bağlarını kopartan insanlar. Bunlar e, kendi e, işte e, yani... Ayrı e, işte manastırlarında yaşarlar ve insanlarla e, hemhal olmazlar. Dolayısıyla kendi aralarında bu şekilde yaşayan e, bir grup şey var. Kurtuluşun ancak işte böyle e, elbise dahi giymeden gerçekleştirilebileceğini söylerler. Bir başka grup ise e, bir başka mezhep ise e, Stevambara'dır. İşte biraz önce Hayri Hanım'ın da e, şey yaptığı gibi stavambara e, beyaz giyinenler demektir. Bunlar da e, bu mezhebin mensupları ise kıyafet olarak beyaz kıyafetleri giymeyi tercih ederler. E, e, şey olarak e, bu beyaz kıyafetleri sayesinde tanınırlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu e, açık öğretimin kitabında da e, böyle beyaz kıyafetli e, elbiselerinin e, eteklerinde Küçük böyle çanlar bulunan bir fotoğraf vardır. Yoksa ben başka bir yerden mi hatırlıyorum? Tam emin değilim ama böyle bir fotoğraf ben de hatırlıyorum. Evet. Stevambara yani beyaz giyenlere göre manastırlara kadınlar da katılabilir ve kurtuluş kadınlara da açıktır kadın erkek ayrımı yapmazlar kurtuluşa mok şey gerçekleştirmek için Digambara ise kadınların kurtuluşa şey olmadığını elverişli olmadığını bir sonraki hayatlarında erkek olarak dünyaya gelerek kurtuluşa layık olabileceklerini söylerler kadınlar için dediğimiz gibi bunlar işte kıyafetsiz digambaralar kıyafetsiz dolaşırlar. Bazen e, yöneticiler, sivil otoriteler bu insanlara zorla peştemal giydirdikleri de e, şeyler de anlatılmaktadır. <gülüyor> Arkadaşlar e, bunların e, inançları hakkında kısaca bazı bilgiler vereyim müsaadenizle. E, bunlar yaratıcı bir tanrı fikrine sahip değildirler. E, zaten e, onların iddiasına göre... Dünyada bu kadar kötülüğün var olması bir yaratıcı tanrının olmadığını bize gösterir. Eğer tanrı olsaydı, böyle yaratıcı bir tanrı olsaydı kimse bu kadar kötülük yapamazdı. Yeryüzünde bu kadar kötülük var olmazdı diye söylerler. Bu grubun beş prensibinden bahsedebiliriz. Buna yemin ettikleri söylenir. Aslında bu beş prensibin benzerlerini biz Budizm'de de görebiliyoruz. Bu beş prensipten birincisi Ahimsa'dır demiştik. Nedir? Hiçbir canlıya zarar vermemek, hiçbir canlıyı incitmemek, fiziken incitmemek veya işte onu manevi olarak kırmamak anlamına da gelir. Yani maddi ve manevi incitmeleri değerli, aynı şekilde ifade eder Ahimsa. Satya hakikatı söylemektir. Ne demek satya? Yani e, siz söylediğiniz şeyler hakikat olacak, hakikat olmayan bir şeyi söylemeyeceksiniz. Dürüstlük e, önemlidir. Evet, <gülüyor> e, doğru. E, Asteya ise e, işte çalmamak, aç gözlu olmamak. E, şeyde bunun karşılığı Budizm'de bunun karşılığı verilmeyeni almamaktır. Size ait olmayan bir şeyi e, el uzatmamaktır. E, üçüncü prensip olarak. Dördüncü prensip e, Brahma Haria e, ne demek? E, bedensel zevklerinizi kontrol altında tutmak. Bedensel istek ve arzularınıza boyun eğmemek. Onlardan fedakarlık, feragat etmektir. Buna her türlü bedensel zevkler dahildir. E, apari Raha ise e, dünyevi işlerden dolayı mutluluk e, veya üzüntü duymamak. Yani işiniz hoş e, yolunda gidiyor diye mutlu olmayın. İşiniz ters gidiyor diye veya istediğiniz bir şey elde edemediniz diye üzülmeyin. Yani e, bu dünyanın geçici olduğunu hiçbir zaman unutmayın diye öğretir e, bizim e, Cainizm. Evet. Bu beş prensibin e, çoğunlukla yani ana olarak ilk üç tanesini yani canlılara zarar vermemek, hakikati konuşmak ve e, çalmamak, aşk gözlülük yapmamak e, bütün e, Cainilerin e, uyguladığı, Cainaların uyguladığı prensiplerdir. Diğerleri ise e, daha çok işte e, aydınlanmaya e, yolunda olan bunun için mücadele eden işte manastır mensuplarının uymaya çalıştığı şeylerdir. Evet. Arkadaşlar e, ibadetlerinden bahsedecek olursak e, çoğunlukla bunlar e, ibadetlerini birlikte yaparlar. E, mabette, tapınakta birlikte ibadet ederler. E, Cainislerin ibadet, ana ibadeti olarak namaskar ve Namokvar Mantra e, diye bilinen bir ibadetten bahsedebiliriz. E, bu mabetlerde e, çeşitli heykeller vardır. E, i̇şte aydınlanmasını gerçekleştirmiş, e, önce yaşamış, kurtuluşa ermiş, işte e, Mahavira gibi e, bazı e, örnek insanların heykelleri vardır. E, i̇nsanlar bu heykellere ibadet etmezler ama... Maabetlerde bunların e, var olduğunu, e, korunduğunu biz e, görüyoruz. E, aslında e, topluca ibadete katılmakla birlikte, e, Budizmde olduğu gibi, kişinin kendi bireysel çabasıyla kurtuluş mümkündür. Dolayısıyla ibadetin aslı e, sizin kendi başınıza, yalnız başınıza yaptığınız ibadettir. E, ve e, topluca yapılan ibadete de katıldıklarını söyleyebiliriz Arkadaşlar günümüzde Cainistler var mı Cainalar var mı ee, Evet günümüzde hala Cainalar mevcut <gülüyor> bu Cainalar çoğunlukla Hindistan ve e, Hindistan'da yaşarlar e, ancak başka e, civar bölgelerde yaşayan Cainaların da olduğunu biliyoruz e, Bunlar şey değiller kalpa tekerlek ne dediniz? Bunlar tarım işlerinde çalışmadıkları için e, böyle bir diğer canlıya zarar vermeyecekleri e, iş kolu olarak en e, şey iş kolu e, finans ve ticaret e, onlara cazip gelmiş. Ve bunlar da bu iş kollarında e, uzmanlaşmışlar. Günümüzde e, finans alanında çok güçlüler. Dolayısıyla e, Haydiye Hanım'ın da ifade ettiği gibi çok zengin. E, Cainaların var olduğunu Söyleyebiliriz Tekerin her dönüşünden kastığınız Hayat çemberi ise e, Şey işte bunlar e, Hinduizmde Budizmde olduğu gibi e, Şey bunlar 279 Bir bakayım Yalnız bendekinde bu şey yok, oh, sizdeki gibi ee, sayfa numarası yok. Evet, sekizinci sayfa mı? Bir dakika. Eee Cemal Hoca din farklı Ben de 8'de sanki yok bu bilgi ama sondan ikinci paragraf 9-25'te tamam bir bakayım 9'a <gülüyor> tamam. zaman Şimdi değerli kardeşim, hatırlarsanız ben daha önce size e, Hinduizm konusunu e, başlarken e, Hinduizmin zaman anlayışından, evren anlayışından, varlık anlayışından bahsetmiştim. Ve bunun sadece Hinduizme ait bir şey olmadığını, Hint dinlerin hepsinde bunun izlerinin gözlemlendiğinden bahsetmiştim. Ve o zaman demiştik ki, e, biz e, içinde yetiştiğimiz... Kültür çerçevesinde zamanın bir başlangıcının ve bir sonun olduğunu inanırız. En başta bir zaman vardı, Allah vardı, Allah'tan başka hiçbir şey yoktu ve sonunda bir gün gelecek Allah'tan başka hiçbir şey var olmayacak. İşte böyle bir başlangıcı sonu olan bir çizgi dir bizim gözümüzde tarih. Yalnız Hint kültürü bizim bu tarih anlayışımızı paylaşmaz. Bu bizden farklı bir tarih anlayışına e, şeydir. Hatırlarsanız o zaman işte günün başlangıcı ve bitişi, e, işte e, mevsimler, yılların e, başlangıcı ve bitişi gibi e, insan hayatının da başlangıcı ve bitişi olduğunu ve tekrar başladığından bahsetmiştik. E, sadece insan hayatının değil e, işte evrenin de böyle başlangıcının ve bitişinin olduğunu, devam eden bir süreç bir dairesel dönüşüm halinde olduğundan bahsetmiştik. İşte bu dairesel dönüşüm mesela bizim için bir gün kısa bir zaman dilimidir. Bir gün kısadır. Mesela mevsim biraz daha uzundur ama bizim için mevsim de kısa bir şeydir. Yıl biraz daha uzundur. Mesela şimdi nasıl bizim için çok kısa daha uzun, daha uzun böyle farklı çemberler varsa insanın da içinde bulunduğu işte ömrünün sıfır noktası ile ölüm noktası arasında işte değişir 40 sene, 50 sene, 60, 80 sene süren bu dairesel hareketin benzeri kainat içinde vardır. Ve kainat da doğar, yaşlanır, ölür, yok olur ve tekrar doğar. İşte buna kalp adını veriyorlar. Yani bu ta, e, tekerlek, dairesel e, dönüşümün varlığın e, zamansal bu e, dönüşüme kalp adını veriyorlar. Bilmiyorum, e, şey olarak hatırlat, e, o bahsettiğim e, Hinduizm'in başındaki şeyle benzerlik kurabiliyor muyuz? Doğru samsara tekrar tekrar bu dünyaya gelmek e, nasıl insan için geçerli bütün varlıklar için, hatta e, evren içinde. Yoklukla varlık arasında devam eden bir süreci takip ettiğini söyleyebiliriz. Evet. Sadece insanın değil ama bütün varlıkların böyle e, varoluş oluş arasında dairesel bir e, şeyi. E, şimdi altı çağ bu Hinduizm'de de var kardeşim. Milyon yıllar süren altı çağdan bahsediliyor. Şimdi eee doğrusu ben e, şeyin caizmin e, uzmanı değilim ben e, çok fazla şeyi Hani bu altı çağdan kastedilenlerin ne olduğunu çok iyi bilmiyorum yani Hinduizmde de bu altı şey e, Fikri var e, Çağlar işte e, her bir çağ milyonlarca yıl sürebiliyor e, yani ama önemli olan benim kanaatime göre buradaki şey bu e, yani e, temel e, bu dinin özünde yatan prensip. Bir kere bunların hepsi bütün Hint dinleri e, dünyaya tekrar gelişi. Yani e, işte Samsara'yı kabul ediyorlar. İlave olarak Karma'yı da kabul ediyorlar. Bazıları bu karmanın şeyi e, ile alakalı mesela Hinduizm karma ile kas sistemini ilişkilendiriyor. Ama mesela Budizm ve e, Cainizm karma ile kas sistemini ilişkilendirmiyor. Kastı reddediyor bunlar. Ee, şey olarak e, bu şekilde e, görebiliyoruz. E, bu dinlerde mesela Hinduizmde Tanrı, ve hatta Tanrılar fikri varken Budizm'de ve Cainizm'de bir yaratıcı kişisel bir Tanrı'nın olmadığı görülüyor. Mesela Hinduizm'de Tanrı'dan bir şeyler istemek, Tanrı'ya ibadet etmek fikri varken Budizm'de ve Cainizm'de Tanrı'dan bir şey istenmez, dua edilmez. Tanrı diye bir şey zaten bu manada onların zihninde yoktur. Siz Aydınlanmayı kendiniz, bireyler kendileri gerçekleştirir. Yaptıkları e, faaliyetlerle kat ettikleri mesafelerle e, kişiler kendileri mokşayı şeyi gerçekleştirir. Bu dünyaya tekrar gelme zahmetinden kurtulmayı e, şey yapılır e, gerçekleştirirler. Evet, yani bir tekerlek e, şey. Bakın arkadaşlar Hindistan'ın bayrağında bir tekerlek vardır. Böyle e, sarı yeşil herhalde ortasında böyle bir tekerlek vardır. O tekerlek e, işte bizim e, e, kanun tekerleği adı verilir Bu dizimde de Hinduizmde de ve bu şeyde de olan yani e, başlangıcı ve sonu e, olan işte devamlı dönen, e, devamlı başlangıçtan sona doğru, sondan tekrar başa dönen bir e, şeyi öğretir bize. E, neyi öğretir? E, varlık anlayışını öğrettiğini söyleyebiliriz. Evet, e, işte çok ilginç Bu az önce e, konuyu tamamlarken söylediğim şeyler e, doğru. Aileden cayne oluyorsunuz, e, siz sonradan cayne ya mensup olmuyorsunuz. E, Hindu'larda da e, böyle olması lazım. Hindu Olunmaz. Siz Hindu olarak doğarsınız. Zaten Hinduluk'ta bu kesin böyle. Çünkü bir kast var. Burada kast yok ama e, yine Jainist e, Jainist e, e, bir ailenin içerisine doğarak Jainizm devam ediyor. Budizm bunu e, aştığı için evrensel bir din haline e, geliyor. E, biliyorsunuz Budist olmak için sizin kendi kişisel karar vermeniz e, yeterli oluyor. Evet her ne kadar bu dünyaya aidiyeti reddetseler de, her ne kadar bu dünyadan elinizi eteğinizi çekmenizi size söyleseler de, cainistlerin başka varlıklara zarar vermeme amacı ile seçtikleri mesleklerin sonucu olarak bu insanlar e, işte bu dünya ile bu dünyadaki e, ekonomik yapıyla çok iç içe geçmiş bir durumdalar ve e, çok zengin. E, lerin aralarından çıktığını biz e, söyleyebiliriz Evet şimdi e, üç aşağı beş yukarı e, Cainizm alakalı söyleyeceklerimiz bunlar e, biraz da sihtin hakkında konuşmamız gerekiyor e, müsaade var mı sihtinine başlayabilir miyiz Hayır aç durmak yok tabi ee, şey yapıyorlar e, yani e, böyle bir şey e, dünya hani e, çalışmayı bir e, işte görev bir şey olarak görüyorlar tabii burada e, dinlerin şeylerini ayırmak lazım e, biliyorsunuz Budizm'de de vardı e, bir grup mesela e, Sangad diye bir şey var yani bir e, örgüt bu dünyadan bütün elini eteğini çekmiş sadece kendisini dine dini yaşantıya vermiş insanlar e, biz benzer bir yapının e, şeyde de e, cainizimde de olduğunu görüyoruz dolayısıyla e, işte um, yani e, sıradan cainalar dünyevi işleriyle e, uğraşırken. E, temel olarak işte yalan konuşmamaya, doğru söylemeye, hiçbir canlıya zarar vermemeye ve işte e, şey, neydi üçüncüsü, e, verilmeyen bir şey almamaya, kendilerine ait olmayan bir şey almamaya, çalmamaya e, dikkat ederler. Bu genel e, Cainistler arasındaki şeydir. Ancak elit e, bu işi e, ileri düzeyde yapan insanlar ise. Daha e, katı prensiplerle hayatlarını düzenlerler. Bizim bu bahsettiğimiz finans sektöründe ileri gidenler e, şeyler değil. Bahsettiğim gibi manastırlarda yaşayanlar değil tabi. E, sıradan cainistler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kardeşim biliyorsunuz şey var. E, e, karma. Normalde sizin yaptığınız şeylerin bir sonraki hayatınızı belirlemesidir. Ee, öldüğünüz zaman bu karma e, şeyinizi gereği e, ruhunuz yeni bir bedende dünyaya gelir. Ee, şey ise e, cainistler ise e, sizden vücudunuzdan ruhunuz ayrılır ayrılmaz hemen başka bir bedende dünyaya gelebileceğini kabul eder. E, Hint düşüncesi ise e, bedeninizin bu dünyadaki varlığı son bulmadan sizin ruhunuzun başka bir bedende dünyaya gelmesini kabul etmezler. E, bundan dolayıdır ki mesela Hind, e, Hinduizm'de ölüler yakılır. Yani yakılmazsa bile ölünün çürümesi bu dünyaya ait bütün e, varlığının sona ermesi beklenir ki Ruhu tekrar dünyaya gelebilsin. Bundan dolayıdır ki en kısa şekilde bu dünyaya ait varlığınızı yok etmenin yolu nedir? Yakmaktır. Yakarak sizin bir sonraki hayatınızı hızlandırma görüşündedir şey Hinduizm. Bunlar ise bu prensibi kabul etmezler. Yani siz ölür ölmez ruhunuz başka bir şeyde varlıkta. Yani illa insan olması gerekmiyor, başka bir varlıkta bedenleşebileceğini söylüyor şey. Ee, Caina. Evet. Arkadaşlar, ee, Sihizm aslında Cainizmden daha önemli bir din. Niye daha önemli? Bir kere mensubu daha fazla. Sihizm dünyadaki ee, mensubu en çok mensubu bulunan dinler arasında bir sıralama yaparsak. 6. sırada e, olan bir din e, dolayısıyla şey ikinci olarak e, sizin yeni bir din e, ve İslam'dan etki e, doğuşu İslam'dan etkilenmiş bir din Müslümanların arasında doğmuş bir din biliyorsunuz e, Hindistan uzun süre Müslüman hakimiyeti altında e, kalmış e, bir ülke Müslümanlar Hindistan'da hakimken orada Sihler, pardon Hindular, Budistler ve Müslümanlar yaşamışlar. Daha sonra Müslüman hakimiyeti altındayken e, Sih dini de doğmuş. İslam'dan bazı öğeler, bazı e, Hindu öğeler e, barındırarak yeni bir dini e, teori geliştirmiştir. E, sih öğrenci demek arkadaşlar, mürit demek, şakirt demek e, şeye göre. Sihizm de işte... E, öğrenci e, merkezli bir din anlayışını e, şey yapıyor e, 15. yüzyılda ortaya çıkmıştır e, Gurunanak tarafından kurulmuş bir dindir Gurunanak tarafından kurulmuştur Gurunanak kendisi bir e, hindudur dindar birisidir çocukluğundan beri e, dine merakı vardır Böyle e, kendisini dini işlere e, şey yapan birisidir Ailesi, babası şeyin yanında çalışır. Ee, Müslüman e, yöneticinin yanında çalışır. Ve e, dolayısıyla gurunanak e, kendisi di, e, mensubiyet olarak e, Hindu olmakla birlikte aynı zamanda Müslümanların öğretilerini, Müslümanların din anlayışlarını da e, kabul eder. E, yani bilir, kabul eder demeyeyim, bilir. Evet. Arkadaşlar... E, Şeyde e, şu an dünyada e, işte yaklaşık e, kaç milyon e, 19 milyon e, sih pençeğay yaşıyor e, Hindistan'da yaşıyor. Bunun dışında 500-750 bin civarında sih e, İngiltere'de yaşıyor, 250 bin sih Kanada'da yaşıyor, 100-150 bin sih Amerika'da yaşıyor. Ayrıca Malezya ve bazı Afrika ülkelerinde de Sih dinine mensup insanlar vardır. Sihleri tanımak e, kolaydır. Çünkü sihlerin başında kocaman bir sarık vardır. Veya sihlerin sakalları uzundur. E, veya uzun olarak görünmese bile sakallarını, uzun olan sakallarını toplayarak böyle e, şey yapmışlardır. Yani sihleri, e, dindar sihleri tanımak ee, bu açıdan dış e, şeyleri açısından e, mümkündür. Arkadaşlar e, Sih dini, e, yani mesela Samsara fikrine sahip olmakla birlikte Karma fikrine sahip olmakla birlikte e, şeyi yani bunlar Hindu geleneğinden getirdiği bazı fikirlerin var olmasına rağmen İslam'dan Tanrı anlayışı açısından çok etkilenmiştir. E, Sih dininin en önemli özelliği tek tanrıcı olmasıdır. Sih dinine göre tanrı birdir, hiçbir varlığa benzemez, eşi benzeri yoktur, e, münezzehtir, hiçbir kusuru yoktur, mütealdir, yücedir, bize benzemez bir tanrı vardır. E, İslam'ın bu tanrı anlayışını ödünç almış. Öte yandan e, Hint geleneğindeki işte tekrar tekrar dünyaya gelme fikrini de e, aldığını e, söyleyebiliriz. Arkadaşlar Gurunanak e, farklı bir adam. E, eminim internette siz fotoğraflarını görebilirsiniz. E, şimdi Gurunanak e, böyle hazır cevap birisi. E, işte e, şey döneminde, ilk dönemlerinde e, dolaşıyor, sağda solda geziyor. E, bir gün e, şey yapıyor. E, Ganj Nehri'nin e, kenarındayken e, bakıyor ki birileri şeye doğuya doğru böyle eliyle su atıyor. Soruyor ne yapıyorsunuz diyor. Diyor ki atalarımızın e, ruhlarına e, gönderiyoruz, atalarımızın ruhlarını şahid ediyoruz diyor. Buradan işte onlara sevap gönderiyoruz. Bu sefer e, onların attığı yöne değil ters yöne. E, Gurunanak su atmaya başlıyor. E, diyorlar ki Hindular, sen ne yapıyorsun diyorlar. E, diyor ki ben de diyor buradan diyor tarla mı suluyorum diyor. Ha diyorlar sen ne yapıyorsun deli misin böyle şey olur mu diyorlar. Diyor ki siz buradan öteki dünyaya gitmiş atalarınızın ruhuna <gülüyor> bir şey gönderiyorsunuz oluyor da ben buradan tarlama göndermişim çok mu de, e, diyerek. Onlara yaptıkları için ne kadar e, anlamsız olduğunu e, ispat etmeye çalışıyor. Çok doğru söylüyorsunuz Yüksel, Yüksel Bey. E, şey Bey. Nasreddin Hoca'ya benzer bazı şeyleri var. E, rivayete göre e, hacca gidiyor. Hacda Kabe'nin huzurunda uzanıp yatıyor. Yattığında ayaklarını Kabe'ye doğru uzatıyor. Bir Müslüman yanaşıyor ona. Diyor ki ayaklarını topla diyor. Kabe'ye ayaklarını uzatıyorsun. Niye diyor? Ne oldu diyor? Orası Beytullah'tır. Ee, Allah'ın evidir. Oraya ayak uzatılmaz diyor. Diyor ki bizim e, kurunanak bana diyor bir Allah'ın olmadığı bir yön göster de ayaklarımı o tarafa doğru uzatayım ben diyor. Ve böylece e, şeyde e, Müslümana da e, haddini bildirmiş olduğu söyleniyor. Sih e, Geleneğinde. Evet ee, şimdi böyle şey e, birisi e, nasıl diyeyim e, dine meraklı araştıran birisi e, biliyorsunuz Hindu geleneğinde da yıkanmak çok önemli e, günün ilk ibadetlerinden ilk görevlerinden birisi e, rivayete göre bir gün bu işte e, akarsuya dalıyor çıkmıyor. Arkadaşları merak ediyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar çıkmıyor. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, üçüncü gün arkadaşlar tekrar e, işte e, temizlik için e, şeye geldiklerinde e, nehire geldiklerinde yıkanırken gurunanak çıkıyor. Üç gün kurulanak suda kalıyor ve çıktığında diyor ki ne hindu var ne Müslüman var diyor. Yani bunu şöyle demek istiyor. Hinduların yolu da yol değildir. Bu e, Müslümanların yolu da yol değildir. Hinduların yaptığı şekilde de hidayete erilmez. Kurtuluşa erilmez. Müslümanların yaptığı şekilde de kurtuluşa erilmez diye şey yapıyor. Arkadaşlar e, Gurunanak e, görev e, şey yapıyor. Eee Kartarpur'a yerleşiyor. işte şeyin kuzey batısında, Pencap eyaletinde bir yer. Yok, zannetmiyorum. <gülüyor> Bu işte üç gün su, şey, su içerisinde kalmasının filan hepsinin ne kadar ilahi müdahale olduğunu, ne kadar Tanrı tarafından sevildiğini, ne kadar Allah'ın onu özel birisi olarak yarattığını göstermek için. Anlatıyorlar tabii ki. E, e, evinin yanında bir şey kuruyor, e, ibadet hane e, kur, e, kuruyor. Buna Gurdwara adı veriliyor. Gurdwara arkadaşlar e, şeylerin e, e, sihlerin ibadet e, yerinin adı e, şeyini e, si, e, şeyi kuruyor, Gurdwara'yı. Ee, evinin yanına gurdvara kuruyor ve gurdvara'nın temel fonksiyonu e, langar diye bir şey var, bir e, gurdvara'nın bir parçası var. Ne demek langar biliyor musun? Mutfak demek. Mutfak yani e, hatırlarsanız Hindu geleneğinde e, ne vardı? E, üst kastakiler Alt kastakilerin pişirdiği yemeği yemezler. Üst kastakiler alt kastaki insanlarla temas etmezler. E, fiziksel bir teması yasak olduğu bir şey var. E, işte, e, langar ise e, buna meydan okuyan bir şeydir. E, işte mutfak veya işte yemek salonu. Burada bütün sihler birlikte yemek yerler. E, kimin pişirdiğine bakmaksızın e, birlikte yemek yenen bir yerdir burası. Ve bu açıdan şey çok önemlidir. E, nasıl diyelim? E, eşitlik, kardeşlik için e, bu gurduvara ve mutfak önemlidir. E, i̇badet edildikten sonra hep birlikte yemek yenir. Şeyde, e, mutfakta veya e, yemek salonunda. Ee, bu şeyin işte, Sih dininin Hinduizm'den ayrıldığı eşitlikçi yönünü temsil eder. ve Burada kadınlar erkekler de bir aradadır. Müslümanlardaki gibi kadınlar ayrı erkekler ayrı oturmazlar. Ee, şimdi e, Hatice Hanım bu şeyi e, bizim düğün yemeğin yani bizim düğün yemeğimizde şu yok. Mesela bizim geleneğimizde bir grup insanın pişirdiği yemeği başka bir grubun yememesi diye bir şey söz konusu değildir. Bunun manevi bir kirliliği yoktur. Dolayısıyla topluca yemek yemek şeydir. Bizde yaygındır. Ancak bahsettiğimiz Hint geleneğinde belli bir grup insanın pişirdiği yemeği diğer bir grubun yemesi yönünde bazı yasaklar vardır. İşte bu yasakları ortadan kaldırmaya hedefleyen bir ee, şey olarak görülmelidir bu ee, şey e, bizim e, gururlanak e, şey yapar e, böyle başlattı şair bir niteliği var e, şiirler söyleyerek dolaşır e, kendisi şiir söyler yanında merdane diye birisi vardır e, müslümandır o da müzisyendir e, Tavırca ise merdane çalar, e, bizim e, Gurunanak şiirlerini söyler ve e, bu gurunananın şiirleri e, ilahi olarak daha sonra Kutsal Kitabın içerisinde yer alırlar. E, Gurunanak kendisi öldükten sonra yerine e, işte e, bir guru bırakır ve e, şeyi tavsiye eder. Yani bu şekilde bizim e, gurunanağın e, e, sistemi işlemeye başlar. E, sih inancına göre 10 e, tane guru vardır. Birincisi gurunanak olmak üzere 10 tane guru vardır. Ve bu 10 gurunun e, öğretileri, 10 yani guru döneminde e, sih dini gerçekleşmiş, e, gelişmiş ve şekillenmiştir. Bu 10 gurudan sonra e, şey 10 e, guru'dan sonra artık başka guru gelmeyecektir. Şimdi bizim notlarımızda bu guruların ismi vardır. E, i̇şte bu normalde e, guru'nun kın yerine guru angat geçer. Ancak guru angat onun oğlu değildir mesela. E, daha sonra bazılar arasında e, şey vardır, e, ilişki vardır. Mesela 4. E, guru e, Ramdas Üçüncü gurunun damadıdır. Mesela böyle bir ilişki var. Sonra beşinci guru, üçüncü gurunun oğludur. Mesela sonra işte altıncı guru, pardon yedinci guru, altıncı gurunun oğludur. Altıncı guru, beşinci gurunun oğludur. Bu şekilde şeyler, bazı ilişkiler var. Şimdi değerli kardeşlerim. Ben size e, isimler hakkında bir şey söyleyemeyeceğim ama e, bilseniz iyi olur. E, şimdi e, inanın sorular arasında isimlerle alakalı bir şey var mı? E, geçtiğimi hatırlamıyorum. Mesela bir soru çıkar işte aşağıdakilerden hangisi e, sihlerin gurularından biri değildir diye bir soru çıkar. Ve e, siz bunu kaçırırsınız diye üzülürüm doğrusu. E, şey yapın böyle en azından gözünüz aşına olsun 10 e, tane gurunun var olduğunu bilelim. Bu gurulardan e, hangisiydi bakayım? E, guru Arcan yani 2-4-5. E, guru aynı zamanda arkadaşlar e, başka bir dine mensup olarak değil. E, sih bir ailede doğan e, ilk guru olan Guru Arcan aynı zamanda ilk guru şehididir, e, ilk Sih şehididir. O dönemdeki Müslüman e, yöneticinin e, ölümü üzerine kalan iki oğlu arasında bir e, taht kavgası yaşanır. E, guru Arcan bir tanesine yakın durur e, ancak e, şans ötekinin e, şeyidir. Nanaktan sonra iyi ben söylüyorum dördüncü ola Beşinci guru. Yanlış mı? Nana iki üç dört. Beşinci guru. Ama şöyle haklısınız. Şimdi gurunanağı saymazsak şimdi gurunanak Birinci guru, e, bu beşinci guru, onuncu gurudan sonra on birinci e, guru şey yapılıyor, e, değişiyor. E, eğer kitaptaki gibi yaparsak, yani sayısı çok önemli değil aslında. Gurunun kaçıncı olduğu çok önemli değil. E, ama e, gurun anaktan sonra dördüncü dersek buna onuncu guru e, işte şey oluyor. Ben onu biraz sonra size e, anlatacağım değerli kardeşlerim guru Arcan dediğimiz gibi şey yapıyor Müslüman yönetici tarafından cezalandırılıyor ve öldürülüyor her ne kadar bu siyasi bir tavır olsa da işte bunu sihler işte gurularının öldürülmesi olarak değerlendirerek çok ciddi alıyorlar ve o zamandan beri bakın guru Arcan kaç yılında ölmüş öldürülmüş 17 yüzyılın başında 1606'da günümüze kadar e, 400 yıldan fazla zaman geçmiş, e, Sihler Müslümanlarla e, düşmanlık e, hislerini beslerler, Müslümanlarla pek araları iyi değildir. Belki günümüzde Amerika'da, İngiltere'de veya işte Hindistan'da şeyleri vardır ancak Sih dini e, ilk şehidini Müslümanlara karşı verdiği için ilk e, işte gurunun bir insan tarafından öldürülen gurunun Müslümanlar tarafından öldürülmesi üzerine e, Müslümanlara karşı şeyleri vardır. E, bu e, şey e, nefretleri diyelim günümüze kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet e, arkadaşlar. En önemli guru, dediğim gibi Müslüman yöneticinin şeyi ölümünden sonra çocukları arasında bir dakika. Hamid Hanım söyler misiniz hangisi? Ee, guru Arcan e, yani ister dördüncü deyin ister beşinci guru ee, Müslüman yönetici Ekber Şah'ın yerine e, tahta geçen oğlu Cihangir tarafından öldürülüyor. Bizim şeyde bu bu. Ee, Bahadur'a bir bakalım. Evet, ee, Bahadır da e, doğru. E, yani sondan bir evvelki e, şeyde öldürülüyor. Tamam, doğru. E, şeyde e, bu dönemde Bahadır'ın e, tek Bahadır'ın e, sih e, guru olduğu dönemde e, bazı işte Müslüman yöneticiler sihleri zorla e, şey yapıyorlar. E, din değiştirmeye zorluyorlar. E, buna direnen e, guru ve yanındaki arkadaşları yakalanıyor. E, arkadaşlarına işte e, Müslüman olmaları teklif ediliyor. Edil, kabul etmeyince öldürülüyorlar. E, Bahadur'a da teklif ediliyor. Onlar öldürüldükten sonra o da kabul etmeyince e, o da şey yapıyor. E, öldürülüyor. Bu da ihtiyacımız e, Muhtemelen işte Arjandan sonra ikinci şehit olarak şeyin tarihine geçiyor. Arkadaşlar son guru insan olarak guru Gobind Singh diye bir guru'muz var. Bu gerçekten önemli bir şahsiyet. Sih dinini şekillendiren birisi. İşte hem edip hem şey. E, savaşçı hem organizatör e, bir şahsiyet. E, bu o, guru e, Gobind Singh'in yaptığı iki önemli iş var arkadaşlar. Bu iki önemli iş e, Sih dininin şekillenmesine e, şey yapmıştır. Öncelikle bizim Hacı Bayram Veli için anlatılan bir şey vardır. E, e, nasıl diyeyim bir e, menkıbe vardır. Ee, buna göre e, işte bir bayramda e, toplanan sihirlerin e, önünde bir çadır kurdurur. Guru Gobind Singh ve der ki e, evet e, der ki e, işte kim e, işte guru için e, canını verir. E, üç kişi ee, birdeki kaç kişi olduğuna bir dakika bakayım ee... şöyle e, öncelikle birisi kalkar guru alır onu çadıra girer ee, biraz sonra çadırdan yalnız çıkar. Elinde kılıcı vardır ve kılıcından kan damlamaktadır. Bir daha sorar. işte bunun üzerine birisi daha kalkar. Böylece beş kişi çıkar. Altıncısı çıkmaz. Yani guru için canını verecek altıncı kişi çıkmaz. Beş kişi çıkar. ve en son başka çıkmayınca Guru çadıra girer ve bu beş kişiyi birden canlı şekilde dışarıya çıkartır. Bu konuda iki rivayet vardır. Ee, <gülüyor> rivayetlerden birisine göre Guru gerçekten bu insanları başını kesmiş, bu insanları öldürmüştür. Ve daha sonra Allah'ın yardımıyla bu insanları hayata geri döndürmüştür. Ama bir başka rivayet bunun bir test olduğu, bir sınav olduğu ve bu sınavın işte oradaki bir keçinin şeyiyle e, yapıldığı veya keçiler vasıtasıyla yapıldığı yönündedir. Hangi şekilde değerlendirirseniz değerlendirin ama birincisi daha etkileyici bir hikaye. Yani e, gurunun e, insanları e, önce öldürmesi sonra tekrar hayata döndürmesi güzel bir şey. İşte bu 5 şey var ya, e, değerli kardeşim, e, e, Sih dininde e, diğer dinlerden alınan o kadar çok şey var ki, hangi birisi çalmadır, hangisi orijinaldir bahsetmemiz zor. Ancak şey olarak e, bunlar anlatılıyor, inanılıyor ve yaşanılan gerçekler olduğu için benim de bunları size aktarmam e, gerekiyor. Bu beş kişiden oluşan ilk kendi canını e, guru için e, feda eden e, şey, e, beş kişilik bu grubu arkadaşlar seçilmişler olarak şey yapılıyor. Ve diyor ki e, bunlarla birlikte... E, halsa diye bir örgüt kuruyor yani halsa tabiri caizse e, şey bu e, örgüt demeyelim buna dini teşkilat e, bunlar diyor e, işte seçilmiş temiz beş kişidir e, bunlar askeri bir birlik değil e, yani dinini hayatları pahasına yaşamayı e, şey e, göze alan insanlar Doğru söylüyorsunuz Asiyanım. Yani bu tür şeylerde çalmak doğru değil şey olarak bahsetmek Ödünç almak, etkilenmek veya işte ne diye ilham almak daha doğru bir ifade olsa gerek. Bu beş seçkin insan guru için hayatını feda eden beş kişiden oluşan şeydir halka. Bunlar işte halka üye olanlar. Vücutlarında beş şeyle, beş nişane taşırlar. Biraz sonra o beş nişaneden bahsedeceğiz. Ee, kısaca işte bu beş nişane nedir? Ee, beş nişaneden birincisi keştir. Ee, yani saçlar, e, kesilmemiş saç ve sakal. Kadınlar, erkekler e, saçlarını kesmezler. E, ve kadın ve erkeğin saçları kesmezler. Başkalarının dokunmasına e, şeydir yasaktır. E, siz bir sihin saçına sakalına dokunmamanız gerekir. E, bu serbest değildir, yasaklanmıştır. Kirlenir e, bu e, tür e, şeye, temizlik kurallarına uymayan kişiler. E, birincisi keş dedik. E, e, saç e, kesilmemiş saç ve sakal. E, sonra e, kanga, tarak. Arkadaşlar tarak eşitliği ve düzeni sembolize eder. Eğer o kadar uzun saçınız varsa mutlaka bir tarak taşımanız lazım. Genellikle toka olarak kullanılır bu tarak. O saçlar toplandığı zaman o, o saçların dağılmaması için şey bunları korur. Bir arada tutar tarak. Dediğim gibi hem düzeni hem de eşitliği sembolize eder. Erkekler saçlarını bir sarıkla sararlar, kadınlar da başörtüsüyle şey yaparlar. Ancak bizdeki anlamda bir başörtü değildir. Bu ıı, saçları ıı, örtmek, görünmesine engel olmak için değil, bir arada tutmak, düzenli tutmak için olan bir şeydir. Kirpan vardır. Kirpan nedir arkadaşlar? Kirpan hançer demektir ve ıı, bu neyi temsil eder? Ben ıı, canım mı feda etmem gerekirse dahi dinimi e, e, koruyacağım, dinimi yaşamaya çalışacağım. E, gerekirse e, dinim için savaşmayı bile göz alıyorum. Bu hançer e, bunu temsil ediyor. E, sonra kara vardır. Kara, e, çelik bilezik demektir. E, demirden veya çelikten yapılmış bir bilezik demektir. Biliyorsunuz insanlar eski dönemlerde savaşları Kılıçla yapıyorlardı. Sizin kılıçla savaşabilmeniz için en değerli e, uzvunuz kollarınızdır. E, işte kollarınızı korumak için savaşta veya bir başka şeyde kolunuza darbe almamanız için böyle çelik bilezikler yapabilirsiniz. E, kullanılırdı. Muhtemelen o şeyden kalan bir e, gelenektir. Çelik bilezik. E, bunu da taşımak e, günümüzde halsa üyelerinin e, işaretlerinden birisidir. E, son şey ise e, buna işte kah veya kaş denebilir. E, nedir bu? E, bu da şort. E, biliyorsunuz eskiden insanlar geniş. E, belki de işte Pantolon gibi olmayan etek gibi olan entari gibi kıyafetler giyiyorlardı. E, bu tür kıyafetlerle koşmak, e, ata binmek, savaşmak zordur. E, ancak savaşmak için, koşmak için, ata binmek için işte daha e, kısa, e, daha vücuda e, şey olan dar olan şeyler giyilir. Bu da e, işte e, o günlerden e, şeylerin e, savaşçılık günlerinden kalma bir e, adettir. İşte bu 5 e, işareti taşıyan insanlar e, tabi bunlar e, çoğunluğu kıyafetin altında kalıyor. Mesela bu short e, kıyafetin altında kalıyor. Muhtemelen bu bileklik e, çelik bilezik e, kıyafetin altında kalıyor. Muhtemelen tarak kıyafetin altında. E, şey, e, Bu hançer. Tabi hançer dediğim zaman benim çok sevdiğim bir Nasrettin Hoca fıkrası var. Ee, bir dönem Osmanlı'da işte şiddet almış başını yürüyor. Ee, padişah e, şeylerin, e, sivillerin silah taşımasını yasaklıyor. Diyor ki artık kılıç, yatağın hiçbir şey taşınmayacak diyor. Ee, bir gün Nasrettin Hoca giderken e, işte e, görevliler e, durduruyorlar. Bakıyorlar ki hocanın belinde kocaman böyle bir tane yatağın var. Soruyorlar hocam hayrola diyorlar nedir bu? Nasreddin Hoca böyle işi pişkinliğe vuruyor. Diyor ki biliyorsunuz diyor, biz e, böyle kitap okuyoruz. Kitapları okurken bazen yanlış yazılmış yerler oluyor. E, müstensih deniyordu eskiden kitapları böyle çoğaltan e, hattatlara. Müstensihler yazarken işte bir noktayı alta koyuyorlar veya yukarı koyacakları e, iki nokta yerine üç nokta koyuyorlar. Biz de bunları düzeltiyoruz diyor diyor ki görevli ya diyor hoca sen bizi çocuk zannettin herhalde böyle kandırmaya çalışıyorsun diyor. O senin dediğini şöyle küçük parmak kadar bir çakıyla da yapabilirsin. Sen böyle bir alamet taşıyorsun ne ne işine herhalde diyor. Diyor ki Nasrettin Hoca öyle deme evladım diyor. Bazı hatalar oluyor. inanın bu bile yeterli gelmiyor diyor. Şimdi <gülüyor> bu insanlar içinde böyle Bunlar da işte hançer taşıyor derken illa kocaman hançerler taşıyor manasına gelmiyor. Bunu sembolize eden çakı veya küçük bir bıçak da şey olarak düşünülebilir. Evet ne dedik? Bu halsaya üye olmanın beş şeyidir. Dikkat ederseniz bu beş tane kelimenin de başında, beş alametin de başında arkadaşlar. Ee, ne vardır? K harfi vardır. Buna 5K e, sembolizasyonu da e, denebilir. Arkadaşlar e, Guru Gobind Singh son e, şeydir. E, Nanak'la birlikte sayarsak 10. Nanak'tan sonra sayarsak dokuzuncudur. E, ölümüne yakın e, kendisinden normalde daha öncekilerin yaptığı gibi bir e, guru bırakması beklenir. Ama guru Gobins'in kendi yerine e, bir insanı guru olarak bırakmaz. Bir kitabı bırakır. Sihlerin kutsal kitabı olan e, grant sahibi e, kendisinden sonraki guru olarak bırakır. Der ki benden sonra gurunuz işte bu kitaptır der. Ve o kitap ee, günümüze kadar devam eden e, muhtemelen sonsuza kadar işte dünyanın sonuna kadar devam edecek olan e, guru olarak kabul edilir. Guru grant sahip olarak e, anılır. Arkadaşlar bu e, işte bir canlı bir insan gurunun olmasıyla bir kitabın guru olması arasında ciddi farklılıklar vardır. Şimdi değerli kardeşim e, bu e, ilk bunun bölümlerini şey yazıyor. Gurunanak yazıyor. E, Arcan e, derliyor. Daha sonra e, gelen gurular bu e, derleme üzerine ilaveler yapıyorlar. E, Şeyde e, e, Gobind Singh de son guruda bunu şey olarak e, ilan ediyor. E, son guru olarak ilan ediyor. Günümüzde e, sih e, mabetlerinde Gurdwara'da en önemli yerde bizim mihrap gibi e, kabul edebileceğimiz yerde e, bu kitap e, şey yapılır ve nasıl e, bir e, insan için rahat oturabileceği, rahat edebileceği bir yer hazırlanmışsa aynı şekilde orada bu kitap için e, rahatça e, şey yapabileceği bir yer hazırlanır. Ve e, akşam yem, herkes evine giderken, mabetten insanlar ayrılırken, e, e, guru e, içeriye e, dinlenme odasına götürülür ve sanki uyuyacakmış, dinlenecekmiş gibi e, orada dinlenmeye bırakılır. Ertesi gün şey yapar, e, alınır ve tekrar şeye getirilir. Ee, insanların ziyaretine açılır ve e, bu şekilde e, şeye e, saygıya devam edilir. E, Hint geleneğinde arkadaşlar e, şey çok önemli e, sıcak ülkeler e, sıcak ülkelerde e, insanlar e, sıcaktan daha az etkilenmesi için e, serinlemek için bazı çareler bulurlar. Zengin insanlar e, belli bir statüye sahip insanlar daha çok e, şey var ee, işte, e, hizmetçiler tarafından yelpaze e, ile serinletilir. E, klima yok tabi o zaman. Sadece yelpaze ile insanlar e, hizmetçilerinin şeyiyle serinlerlerdi. E, benzer bir şey e, bizim e, guru e, grant sahibe yani kitaba da aynı şey uygulanır. Sanki bir insanmış, sanki sıcaktan etkilenirmiş gibi Başında bekleyen birisi böyle elindeki yelpaze ile onu yelpazeler serinlemesi için şey yaparlar. Evet şimdi arkadaşlar günümüze kadar ondan sonra guru gelmiyor. Elimizdeki bu kitap guru olarak varlığını devam ettiriyor. Ee, dediğimiz gibi mabette e, dua e, ilahi söylenir. Müzik eşliğinde ilahi söylenir. Kadınlar ve erkekler beraber e, ilahi söylerler. E, bu e, guru grant e, sahip yani kutsal kitabın içerisinde sadece sihler tarafından yazılan şiirler yer almaz. İlahiler yer almaz. Bazı Müslümanların ve Hinduların e, şiirleri de bu kitabın içerisinde yer alır. Ve bu kitaplardan e, şeyler e, mabette ilahi olarak müzik eşliğinde e, söylenir, okunur. Evet. Ee, dediğimiz gibi sih iletişim şeyinin en önem verdiği konu e, bir tanesi Tanrı'nın birliği, Tanrı'nın eşinin benzerinin olmadığı, her yerde hazır olduğu fikridir. Diğeri ise e, kast sistemine karşı olmasıdır. Bunlar sih dininin en önemli özelliği olarak e, dikkatimiz çekiyor. E, ve e, işte e, sihler dışarıdan bakacak insanların e, şey yapacağı anlayacağı bir kıyafet e, dış görünüşüyle e, hayatlarına devam ettiriyorlar diyebiliriz. Evet. 3 aşağı 5 yukarı e, şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. E, şeyi unuttum. E, size Gurunanak'ın ölümünü anlatayım. E, Gurunanak ölmüş. E, o dönemde orada çevresinde yaşayan e, Müslümanlar ve Hindular ee, birbirleriyle kavga etmeye başlamışlar. Ee, Hindular bu adam bizden biriydi. Bizim geleneklerimize göre gömülmelidir. Yani yakılmalıdır. E, der. Ee, Müslümanlar ise hayır bizim çok değer verdiğimiz saygın bir insandı der. Ve İslam geleneğine göre defnedilmelidir derler. Ee, birisi e, der ki efendim der kavga etmeyin. Ee, şöyle yapalım. Herkes her iki tarafta e, bir demet çiçek getirsin. E, meza, şeyin e, işte Ölünün yanında bırakalım. Sabahleyin e, bakalım. Kimin çiçekleri daha taze ise, kimin getirdiği çiçekler daha taze ise onlardandır bu deyip onların dediği şekilde defnederiz. E, veya işte merasimini yaparız e, der. Kabul görür. Akşamleyin e, işte Müslümanlar bir e, demet getirir, Sih, e, Hindular bir demet getirir. E, sabahleyin insanlar gidip baktığında e, çiçeklerin orada olduğunu ama e, Guru Nanak'ın cesedinin e, orada olmadığını görürler çünkü Tanrı onu almıştır. Yani ne Müslüman e, geleneğine göre ne de e, Hindu geleneğine göre şey yapılır. E, günümüzde e, sih e, şeyi, e, sih dinine mensup olanlar e, ölülerini yakarak da şey yaparlar. Müslümanlar gibi e, gömerek de e, e, defnederler. Hediyi geleneği devam ettiren şeyler de vardır. E, bu konuda herhangi bir tercihi yoktur. E, şu, günümüzde sihlerin. Evet dediğiniz gibi e, ne Müslüman var ne Hindu var demişti yani ne Müslümanların dediği gibi ne Hinduların dediği gibi benim getirdiğim gibi manasına demişti ilk başlangıcında Guru'nun e, günümüzde gerçekten çok e, e, Hindu şeyler sihirler çalışkan millet e, özellikle İngilizlerin e, Hindistan'da kurdukları e, işte e, sömürge devletinde İngilizlere çok sadık çalışmışlardır ve İngilizlerin takdirini kazanmışlardır. İngiltere'de üst düzey yöneticiliğe kadar çıkan Hristiyan e, sihler olmuştur. E, ticari olarak çok başarılı sihler vardır. E, evet, kesinlikle şey yok. Put, resim, e, tanrıya temsil eden hiçbir şeyi ta, e, kabul etmezler. E, Gurunanak'a ibadet etmezler. Gurunanak tanrı değildir onlar için. Gurunanak bize yol gösteren bir gurudur. Ee, şey, e, yani İngiltere'de olsun Amerika'da olsun e, şeyler e, gerçekten e, zengin, e, toplumda e, sözü geçen insanlar haline gelmişlerdir sihler. Evet akşam yatsı arasını böyle doldurmuş olduk. Sormak istediğiniz bir şey var mı acaba? İlahi, e, beraber, e, ayrıca burada mesela e, sihlerde din görevlisi fikri yok. Herkes dini konularda söz sahibidir. E, özel din hizmetleri veren bir özel görevlileri yoktur. E, mabette ilahi söylenir. Ayrıca e, Grant sahipten, kutsal kitaptan metinler okunur. Bu okunan metinlerin kimler tarafından okunacağı halk arasından belirlenir. Yani bir görevli var o okuyacak, ötekiler dinleyecek diye bir şey söz konusu değildir. Çok teşekkür ederim Hayriye Hanım. Om biliyorsunuz şey değil, Om Hint ve Budist gelenekte var olan şey, bir zikir. Ee, ne kastediyorsunuz Hatice Hanım? Ee, kadın nerede derken? Siz sağ olun Hayriye Hanım. Teşekkür ederim. Yok. E, sihlerde om zikri yok. Tabii. Iba, yani, e, şey dediğimiz gibi. E, kadın erkek e, eşitliği var. E, ayrım yok. İlahileri birlikte söylüyorlar, Mabette birlikte oturuyorlar, kadınlarla erkeklerin tabi 16, 15. yüzyılda doğan bir din bu. Yani şeyleri eşitlikleri var, beraber ibadet ediyorlar. Doğru. Allah sizden de razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, kaç? Üç haftamız mı kaldı? Yavaş yavaş toparlayacağız inşallah. Ee, kazasız belasız dönemin sonunu getireceğiz. Hayırlısı inşallah e, sınavlarınız güzel geçer. Finalleriniz güzel geçer ve e, diplomalarınızı alırsınız. Ee, bizim buraya ilahiyat fakültesine yüksek lisansa bekleriz veya buraya gelemezseniz uzak olursa mutlaka bir yerlere gidin ee, bizim peygamber efendimiz mezardan ta, yanlış başladım değil mi? beşikten mezara kadar <gülüyor> evet ee, evet ee, beşikten mezara kadar öğrenmeyi e, şey yapar değerli kardeşim benim çağrmam la olacak bir şey değil ama ben size şunu söyleyeyim bizim şu an fakültemizde yüksek lisans yapan bir arkadaşımız var Aynı sizin gibi yani şey sonradan yüksek şey iki yıllık ilahiyatı okudu İli tamı dışarı uzaktan öğretimle tamamladı ve şu an yüksek lisans yapıyor ee, sizin de önünüzde hiçbir engeliniz yok. Ee, hayır hayır kesinlikle ben yani kimsenin yaş durumunu bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Yani e, çoğu arkadaşımız çalışıyor. Yani e, yani yoksa ben kimsenin yaşını e, bilmiyorum. Hatta karşılasam e, geçen gün iki tane e, arkadaşımız. Mustafa Fayda'nın, Mustafa Fayda hocamız var. Ben ilayet fakültesinde öğrenciyken o hocamızdı. Sonra dekan oldu orada. Kutlu Doğum'la alakalı bir konuşma yapmaya gelmişti. Mesela o konuşmaya gelen iki arkadaşımız geldiler. Ben aşina değildim. Çıkartamadım arkadaşları. Arkadaşlar dediler ki işte biz sizin dersiniz çok sev... Allah Allah. Ben de Hani ben bu arkadaşları tanımıyorum, beni nereden dersimi duyuyor olabilirler ki diye düşünürken onlar hemen açıkladılar ee, ve şey yaptılar yani tanıttılar. Memnun oldum. Ee, i̇nşallah sizin de yolunuz düşerse buyurun fakülteye bekleriz. Ee, yüksek lisans için de bekleriz. Dinler tarihi olmaz şart değil. Ee, eminim sinarınızda e, şey e, pek çok şeyiniz vardır. Yani kendini yetiştirmiş bu işi yapabilecek arkadaşlarımız vardır inşallah ipin ucunu bırakmayın Peygamber Efendimiz yani mezara kadar ilim tahsilini tavsiye etmişse hani ben bunu çeşitli vesilelerle söylüyorum bizde bir gelenek var yani hatta şimdi fakültede bakıyorum bazı arkadaşlar mesela hafızdır sesi güzeldir işte mezun olunca hemen bir görev alabiliyor yani işte imam oluyor bir yere falan. Ee, işte bir geliri olunca bir bağımsız bir şey olunca e, ilahiyat fakültesinde görce eğitimi ikinci şeyde e, düşünüyor e, nasıl diyeyim e, ikinci derecede önem e, bence bu çok yanlış bir şey yani tamam biz zaten öğrendik görevi de aldık yani niçin okuyorduk ki görev alın tamam aldık bundan sonra ne gerek var ki diyorlar tam tersini arkadaşlar Görevinizin olması, sizin e, eğitim faaliyetlerinizin sonlanması manasına gelmiyor. Tam tersine e, bu şeylerinizi e, artırarak devam etmelisiniz. Yani e, inşallah fırsatınız olur. Neredeyseniz, yani, e, İstanbul bu yönden şanslı bir yer. Ama İstanbul'da değilseniz, e, Anadolu'nun her yerinde elhamdülillah ilahiyat fakülteleri açıldı. Oralarda... E, Şeye, yüksek lisansa girmeye çalışın ee, sevdiğiniz alanlarda gidin araştırın okuyun kendinizi geliştirin doktora yapın Yani bunlar bunlar çok güzel şeyler ee, arkadaşlar yüksek lisans için e, haftada bir, bir buçuk gün Yani bu biraz derslerle alakalı ee, işte 4 ders almanız gerekiyor 4 dersi bir güne sıkıştırabilenler var Sıkıştıramayanlar var bir buçuk günde e, herhalde tamamlayabilirsiniz. Evet. Doğru. Yani okumanın tadı bir başka bir şey. E, eminim siz e, şey yapıyorsunuz. E, hani e, herkes bir değil değerli kardeşlerim. Hani e, ben ilahiyat öğrenci kardeşlerimize söylüyorum. Eee Mesela diyorum yani Türkiye'de kaç kişisin sahip olduğunuz şansa sahip olabilir. Fatih'tesiniz. Fatih Camii, Sultan Ahmet Camii, Beyazıt Camii, Şehzadebaşı Camii, Valide Sultan Camii yürüme mesafesinde düşünebiliyor musunuz? Millet Kütüphanesi, Beyazıt Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi yürüme mesafesinde. Dünyanın en büyük el yazması kütüphanesine yürüme mesafesindesiniz. Yani ne kadar büyük bir bahtiyarlıktır. Yani böyle bir yerde okumak. Ee, tabi bazıları bunu ciddiye alıp bunun gereğini yapıyorlar. Bazıları ya başver diyor hocam sen yani işine bak diyor. Biz de işimize bakalım onlar. Eminim onlar e, emekli olana kadar işlerine bakmaya devam edecekler. Bazıları e, bu işi devam ettirecekler. Kimse zorla bu işi yapmaz. Yani e, Değerli Hatice Hanım siz nereden e, şey yapıyorsunuz? Şehir dışından bahsederken nereden geleceksiniz? Kocaeli'nde ilahiyat fakültesi açıldı. Kocaeli'ne belki Sakarya daha yakındır. E, Sakarya'da da ilahiyat fakültesinde şey var. Yalova'da var. E, Kocaeli'ne gidin. Abdullah Hoca var. E, Abdullah Kahraman. E, kar Kahraman. Evet. Abdullah Kahraman dekanı oranın. Ee, bizim arkadaşımızdır kendisi. Ee, muhtemelen e, şey yapacaktır. Yani yüksek lisans açmak için uğraşıyorlardır. Ee, bakın belki oranın ilk yüksek lisans öğrencisi olabilirsiniz. yani tek yere bağlamayın kendinizi. Yani e, çeşitli seçenekleri e, düşünerek başvurun. Eminim. E... Asiye Hanım siz neredensiniz? İnşallah ben inanıyorum herkese nasip olur. Gayet güzel. Deseniz de burada bayağı Kocaeli'li var. Tamam. Tamam, tamam. Asiyanım, ee, en ön sırada oturuyordunuz, değil mi? Tamam. Beş kişi birden mi geldiniz? İnsaf edin. Yani ben de... <gülüyor> evet. Tamam. Evet. Beş kişi koca elinden var. Oldu arkadaşlar. İnşallah görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun sizde. Allah yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin vesilenizle güzel oluyor. Yoksa e, karşınızda soru soran birisi olmayınca e, çok sıkıcıdır ders anlatmak. E, öğrencilerin soru sorması dersi güzel kılıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.